Ölözünde makalesi var. Foucault'dan nasıl ayrıldığı üzerine, arzu ve zevk kavramı üzerine ilginç bir şekilde galiba o makalenin tarihi 1977'dir. Yanılmıyorsam eğer, bakmak lazım. 77 yılında bir olay oluyor Fransa'da. Bahader Meinhoff'ların işte Bahader Meinhoff'ların ülkenin ve, ve Bahader'in avukatı Klaus Croissant Schmidt'in yönettiği Almanya'dan kaçıp Fransa'ya iltica etme üzere geliyor. Ve Giscard Esten o sırada e, Cumhurbaşkanı iade etmeye kalkıyor avukatı ve büyük bir Buna karşı, Giscard'ın bu hareketine karşı büyük bir gösteri var. Belki Fransa'nın 68'den beri belki de en büyük gösterilerinden bir tanesi bu. Hatta 70'den sonra bütün bunlar yavaşlamaya başlayacak. O 80'li yıllara doğru gideceğiz. Zaten burada bütün bu zevk ve arzu arasındaki farkı dönüyoruz. Muhtemelen de burada Foucault'a konuşuyor burada yazarken. E ee, Sartre, Genet, Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida hepsi Chatle vesaire aklınızda kim bilirse, Fai bir metin var. Bu metni Cumhurbaşkanına yazıyorlar. Ve Foucault burada itiraz ediyor. Metin şu avukat geri verilmeyeceği gibi Almanya'nın polis devletinin bütün terörist diye içeri atmış olduğu mahkumları çıkarmasını istiyorlar orada Foucault karşı çıkıyor tek başına karşı çıkıyor diyor ki ben bu ipinle imzalamayacağım çünkü ben sadece avukatın geri verilmemesiyle ilgiliyim. Almanya'daki suçlu veya suçsuz e, insanların hapisten çıkarılması beni ilgilendirmez. Bu tabii büyük kupuş. E Fukunun aslında burada iki türlü bakabiliriz gibi geliyor buradan baktığımda biri çok büyük bir şey istemek avukatı da aynı zamanda geri vermeye itebilir. Ama ikincisi kendi kurduğu biyopolitika ve polis kavramına yaslanan bir entelektüel grubunun kendi kavramını reddediyor. Yani bir biyopolitik polis kavramının aynı zamanda bir vakaya indirgenmesi Foucault'un teorit yaklaşımı açısından biraz sorunlu gibi duruyor. Ve Deleuze ve Fukunun son görüşmeleri. Bir daha görüşmüyorlar. Ancak Deleuze'ye... Fukunun mezarının başında 84 yılında bir mitten okumak kalıyor. Bader ve Klos beraber giden ama farkları olan iki düşünürü, filozofu ebediyen ayırıyor. Bu bakımdan bu arzu ve zevk üzerine olan kısım çok çok önemli bana kalırsa hem farkı anlatmak bakımından hem de bütün bir Dölöz Guattari Antiodip arzulanan makinalar organsız beden kavramlarının nasıl Foucault'dan uzak olduğunu görmek bakımından yani eğer bugün bir şekilde Karşıtmak bu yani, kaçı çizgisi olmayınca, ağaçvari olan. Yani bunu şu anda yarım bıraktım ama o fark önemli. Çünkü. Foucault'daki o zevklerin kullanımı ee, bir bakıma Foucault'un özneye döndüğü dünya Foucault çok tuhaf bir şekilde yerini yurdunu bulmaya başlıyor. Yani bütün bir Foucault'un e, 1960'larda başladığı öznesiz felsefi düşünce cinselliğin tarihinin son iki cildinde özne fikriyle, özne kavramıyla karşı karşıya gelmeye başlayacak. Zaten onun için de mesela e, birçok Fukuyu yorumlayan daha sonraki e, filozof Fukunun özne kavramıyla çok alakalı olduğunu buluyor. Halbuki Foucault'un e, Raymond Rousseau üzerine yazdığı Kolej de France'da yapmış olduğu konuşma Hatta Hapishane üzerine olan kitap içinde Tamamen Döneriz'e yakın bir Birey dışı, özne dışı bir düşünce var Foucault'un Bence siyasi bu kopuşu Yani kendi kendine Dikkat Büyük kriz var 76 yılında çıkan birinci cilt İnselliğin tarihinin biri cildi, bilme istenciğinin çıkış tarihi 76. İkinci ve üçüncü cilt 84. Bu yazamıyor. Kolejde Fransız derslerini vermeye devam ediyor ama düşüncesinde bir kırılma ol olmakta. Bu ama sadece onun şey yorumlayanlar var. İran devrimine yorumlayanlar var. Çünkü İran devriminin üzerine atladı Fuku. Gitti gazeteci gibi. Liberasyon'un gazetecileriyle birlikte. İran devriminde büyük bir coşku duydu. Jouisans yani coşku. Arzulamadı. Jouisans'a girdi. Ve dedi ki büyük bir devrim olmakta. Üç gün sonra devrim muhafızları İran'ı totaliter bir rejim haline soktuklarında Konu söyleyecek bir şey kalmadı. Büyük bir hata vardı. Ee, o hatayı öbürleri yapmıyorlar. İkinci büyük hata yotarla dözcü bakteri arasında Liyotar hatası diyelim bunlarda. Çünkü orada da Liyotar Irak'ın bombalandığı sırada ilk birinci Saddam Hüseyin zamanı birinci 90 yılındaki bombalanma sırasında bütün Amerika'nın bombalamasına karşı çıkan gruba karşı dedi ki bütün şeylerin yanına geçti yeni filozofların Bernard Hanleyvi, Luxman, Alan Pinker, onların yanına geçtiyorlar ve dedi ki Amerika en doğru rejimdir. Irak'ı bombalamaya hakkı vardır. Çünkü bir tarafta demokrasi vardır, öbür tarafta totalitarizm vardır. Yani Foucault'un hapishanenin tarihinde demokratik toplum gerçek yüzünü gösteriyor diye adlandırdığı hapishane meselesinde çünkü o sırada 73'teki hapishane meseleleri üzerine Foucault bu kitabı kaleme alıyor. Daniel Döfer, Gilles Deleuze, Jönet, hep beraber o sırada şeyi kuruyorlar. Hapishanelerden haber grubu. Değil mi? Anketler gidiyor, içeriye sokuluyor. Onlardan hapishane mahkumlarının şeyleri geliyor, istekleri geliyor, talepleri geliyor. Yani bütün bu hapishane içindeki büyük totaliter baskıcı Bourgeois rejiminin, demokrasisinin yahut da gizli yüzünü açığa çıkarttığını söylediği Foucault ...bir şekilde... E, ...kendi söylediğimin arkasına düşüyor. Evet. Kimin? Bu bahsettiğimiz tokuş sürecinin... Evet. ...o netliği imzalamak istememesi... Evet. Evet. sessizlikle karşılaşmadım evet. imzasını gelecek nasıl kendi sessizliği var ama cevap vermedi Hayır, yani ben cevap, cevap verecek bir şey yok ben bunu tercih ediyorum dedi ve imzalamadı o kadar yani bir cevap yok çünkü bu e, meydanlarda konuşulan bir şey değil yani yansıyan e, bileyim Mehmet Ali Erbil'le bilmem kimin kavgası değil Hayır, hayır, hiçbir şey çıkmadı, hayır. Yani bu kendi aralarındaki bir hesaplaşma o kadar. Ama Almanlar startişlik derler, yani böyle bir kavgalı, yazışma, yani öyle bir şey de olmamış demek ki. Bildiğim kadar hayır. Görüşmeme var ama. Bu Ardu meselesi, toplum biliminin Dölü sayesinde, Dölü'nü yazdığı da şöyle bir şey olmuş ve özelimizle evet. var aslında şekli koşuyor dolacağım. Ben arzuyu eksik olmadan Ve yani zevk, yani <gülüyor> Çünkü psikanız içinde kalıyor işte. Arzuya da eksik olması lazım çünkü özne fikri başlıyor. Koştuğu bütün bunların farkında olarak tekrar psikanı ona düşmesi çok şey. Yani her şey her şey olabiliyor. Yani e, Döloz'un buradaki Döloz ve Guattari'nin söylediği şey e, o kadar değişkeniz ki kimi zaman devrimciliği kimi zaman faşizmi arzuluyoruz işte yani. Kimi zaman özneyi istiyoruz kimi zaman istemiyoruz. E, Foucault demek bir anda bir özne şeyine kapılmış. Dünyasına kapılmış. Belki ne bileyim. bilmiyorum. Ama e, özne fikri üzerinden eksik meselesi açık. Yani buradaki bütün anlatılan şey sayfa sayfa her bir seferinde aynı tekrar eden tekrar eden bir e, tema. Yani eksik kişinin kaçırma olarak e, özne e, kişine götürüp her durum. Götürüyorum. Ben suya su bana eksik kalıyor. Suyu istiyorum arzuluyorum. Eh, arzuyu böyle alıyorsam ben özneyim ve su benim nesnem ve <gülüyor> ben onu içeceğim. Arzum. Yahut bir kadını arzuluyorum benim nesnem yani sizin sorduğunuz sorun tam en kötü anlamda örnekleri bunlar. Yani Maço, erkeksi vesaire. Arzunun sorduğumuzda kendisinde eksiklik. Yani dönüşme, Anlamadım ben soruyu. Arzunun nedirliğini sorduğumuzda arzun kendisinde eksik Anladım yine sanmıyorum ama ee, şöyle söyleyeyim. Yıkardayım. Evet. Nedir diye sorduğu, arzu nedir? Evet. Nitel nedir sorusu. Nitel Arzu nedir? Evet. Onda eksik nedir? Eksiklikten bahsedilmiyor çünkü evet. bir içenlerde Ayrışma söyledim. Anlandır, sonra, Arzuya eksikliği sorduğumuz zaman eksiklik nedir mi diyeceğiz. Yani, arzu nedir diye sorduğumuz Evet. Zaman, arzu'nun kendisinde e, eksiklik nedir Yok öyle bir eksiklik diyor işte döviz baktarisi. Foucault öyle Foucault söylüyor. Foucault diyor eksiktir diyor arzu. Sorarsınız tabii ama döviz üzerinden söylenmiyor çünkü dövizde e, organsız bedenin bir öznesi yok. Arzu e, bir düzenleme yani. E, birçok şey bir araya geldiği, kesiştiği bir düzenleme içinde arzu var. Yani o düzenleme içinde bu bende eksik bunu istiyorum, bu bende fazla bunu istemiyorum diye bir şey söz konusu değil. Onun için sorunun içinde arzunun eksiğindir diye şey yok, soru yok. Çünkü eksik olmayan bir şey arzu. ileri giden bir şey. Pozitif bir şey, akışkan bir şey. Yani sabit duran ve onda olmayan bir şeyi isteyen biri değil arzu. Yani Öyle herkes bakabilir, içerisindeki bir bakar. Ama ben burada Deleuze ve Guattain'in bakışından bahsediyorum. Onlar için e, öznenin, bilinçli bir öznenin e, eksiği olan bir eksiği tamamlayacak olan bir arzu değil, arzu kesen ve eksiği tamamlayacak olan bir zevk var. Yani, Arzuyu da aslında faal kılan bir şey değil mi bu? Eski, bu Hayır. Bu, bu Hayır, hiç tam tersine. Arzu da eksik yok. Ne ego var, ne eksik var, ne nesne var. E, arzu da faal kalan. Yani, şey, fa da şey, yani, faal? Şey Hep aktif arzu. Yani aktif olduğu an yok. Şey, rol arzu'yu rol aktif falan bir şey yok. Yani. Arzuda bir eksik var da bu gelince aktif olacak diye bir şey söz konusu değil. Arzunun kendisi o. Evet. Arzunun kendisi, kendi kendini yoğunlaştıran, akışkanlaştıran, ye, e, e, akışkanlaştıran her şey. Arzunun kendisinin tarifi o arzunun. Bir e, negatiflikli bir ilerleme anı ve her şey pozitif bir şekilde gidiyor, enerji dolu. Yani onun için buradaki ee, Çin örneği e, o enerji sirkülasyonu bakımından ilginç bir ekibi. emsizlik yaptığı değil. İmza atmıyor metne. metni. O başka bir metni istiyor. Ama... Bir... Yani Fuku çok böyle kompleks bir adam. Onu söyleyebiliriz. Çünkü imzayı atmıyor ama o gösteride mevcut. Yani or oraya gelmiyor diyor, oraya geliyor. Hem de Sars'ın yanında duruyor oraya gelip. Ee, yani Fuku için e, çok şey söyleniyor. Niçin? Bu kadar e, her yerde iktidar, iktidar gören biri e, tutuyor da e, gösterilere katılıyor vesaire vesaire diye. fuku bir yandan e, iktidarın her yerde olduğunu görürken, tabandan geldiğini görürken aynı zamanda gidiyor. E, Mao'cu ve e, diyalektik düşünce e, filozoflarla beraber e, orada mevcut bulunuyor. Yani bir yandan geleneksel entelektüel tüpinin içinde... Bir yandan da Döloz'la beraber yaptıkları konuşmada, yani Döloz'un ve Foucault'un söylediği şey her e, olay karşısında tavır alan geleneksel entelektüel yerine kendi alanındaki özgünlükleri takip eden özgün entelektüel artık ortaya çıkmıştır gibi bir e, konuşmaları var. Ama Foucault özgün entelektüel tipini Döloz'la birlikte orada 72 yılında konuşup bütün o Hapishaneden haber grubu, e, hastaneden haber grubunu beraber kurdukları halde e, hep beraber onlar e, Sars'ın yanında bulunuyorlar. Yani Döloz de orada Sars'ın yanında. Çünkü her zaman, e, burada birkaç defa e, söyledim, bize dışarıdan gelen rüzgardı diye bakıyor de Sars'a. Yani onun eksikliği, yine konuşma vardı e, Hristiyan Tekrar'da geçen e, dün galiba e, üzerinde konuştuk. Sartre'nin eksikliğini hisset, düşünüyor e, Fransa'da. Yani eylemsizleşme diye bir şey söz konusu değil. Ne onda ne öbüründe. Ama bir e, teorik tartışma var orada. Yani kesişmeler mi yoksa tek vaka mı? Foucault tek bakaya kalıyor. Close croissant gördüğü problem. Halbuki bütün bir Antio deyip veyahut bu kitap Guattariya'nın bütün o e, moleküler devrim diye adlandırdığı şey buradaki e, örneklerimiz de aynı şekilde e, uyuşturucu müptelası mazoist, e, saray aşkı veya şövalye aşkı vesaire fark etmez. Bütün bunların kesiştiği an önemli. Her birinin tek başına kaldığı zaman bir şey olmuyor. Yani, eğer bir eylem varsa o eylem bütün bu akışkanlıkların Ayrı ayrı, ayrı ayrı organik bedenlerin e, bütün bir içkenlik planı içinde bir yerde onları kat eden bir birleşmeye girmesi, bütünsellik değil bu. Ama dediğim söylemiş olduğum, yani dün söylemişim olay felsefesi gibi. yatay geçişli bir dokunma, hepsinin bir anda aynı problem içinde e, blok halinde gelmesi bir şey. O da e, geçmişe ait olan o ayrımların e, psikolojinin yapmış olduğu gibi arkaya bakıp çocukken ne yaptım değil o çocukluk blokunun şimdiki zamana gelmiş olması yani e, enerji akışkanlığının geçmişe ait veya geleceğe ait değil Çünkü gelecek de var devrimin geleceği ne olacak diye devrimciler üzülüyor olmayacak mı olacak mı bir gün lasti bile çıkıyor. Evet. Duymadım sonunu. Yetmez ama evet mi? <gülüyor> ne demek o? Ha burada yetmez ama evet, bilmem aynı şey midır? Yani o yetmez ama evetçiler çok heyecanlıydılar mı böyle? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zannetmiyorum. Ben Orada iki Benim düşüncem o evet. Yani. denden çok kendi teorik bakışı Efendim? kendi teorik bakışı evet. kendi teorik bakışıyla o e, bunu biraz daha açabilir misiniz sorunun teorik bakış yani çok kısa bir şekilde söyleyeyim ee, Biyopolitika neydi? disiplin toplumuna nazaran hedefli bireyselleştirilmiş hapishane hücresindeki mahkumların hücre sistemi yani kurulması mahkumların suçlu olarak görülmesine karşın diyor Foucault. Biopolitika nüfus kontrolü ile başlayan bir yeni modernite içinde herkesi denetlemeye başlıyor. Yani hapishane mahkumlarının delileri, faahişeleri vesaire değil. Herhangi bir kişi de potansiyel suçlu olabilir. Almanya 77'de bunu yaşadı. Herkes potansiyel suçluydu ve e, herkes birbirini ihbar ederek devletle özdeşleştiriyordu kendisini. 77 yılının Almanya'nın bir e, sonbaharı. ...diye adlandırılan filmden bahsettim. Orada e, bu... E, ...polis devletinin olduğu gibi... E, ...Alman sinemacıları gösteriyorlardı. E, eğer... ...bu biyopolitik vaziyeti... ...kuramsı olarak... ...ortaya koyarken... ...bütün o kisişmeler çünkü... Arası, ...yani suçlu ile suçsuz... ...yan yanalar artık. Potansiyel suçlu... ...suçlu ile... ...fahişe ile ev kadını veyahut e, iş adamı yahut memur... ...fark etmez bir şekilde e, iktidarın e, ızgarasının içinde... ...hapishanenin parmaklıkları olmasa bile ızgaranın bakışından kadriye edilmiş böyle. Şimdi bu bakışın içinde... İktidarın artık herkese eşit muamelede sustu gibi baktığı bir ortamda, üstelik hapishaneler üzerine bu kadar çalışmış bir Foucault'un <gülüyor> hapishanedeki mahkeme daha belli olmayan, içeri atılmış insanların çıkarılması gerektiğini iddia eden bir metne uzak bakması bana tuhaf geliyor. Yani e, Komşunun ihbarıyla hapiste gelen birinin terörist durumu evinde binlemeler sakladı diye. Şimdi Negri var bir de başka bir o, İtalyan örneği var yani. Ee, Negri de İtalyadan kaçıyor şey Fransa'ya. Çünkü Fransa anlaşılan o dönemde hala Rizkar döneminde Almanya ve İtalya nazaran daha rahat bir yer. Beki oraya kaçılıyor. Ee, Negri de yani. E terörist değil teröristlerin e, akıl babası olmuş değil e, konuşan bir filozof üniversite hoca o da kaçmasa içeride olacak yani bütün içeride olanlara iktidarın burjuva iktidarının demokrasisinin yüzünü gösterdi diyen Foucault'un o metni imzalamamasına teorik olarak anlayamıyorum dedim yani söylediği bir şey sadece bu Diğer bir, bir direniş olması yani bu adamı biz size vermiyoruz. Diğer bir, bir direniş olması Almanya'ya göre biz size vermiyoruz. Diğer tarafı... Vermeyeceğiz demiyor. Riz Kardeş'ten vermeye kalkıyor. Ee, bu grup da diyor ki vermemen lazım diye bir, bir şey sunuyor. Ee, bildiri sunuyor. Bu tarafta bir itiraz et. Foucault'a buradan diyor ki ben bu eminette imzalamam diyor. Ama bu kısmı da itiraz etmiyor. Hangi kısmı da? Yani Adımın gelinilir mi? Hayır. Diğer tarafta Evet. Evet. <gülüyor> bu noktada bir Brenish kumlu var. Diğerimizi ne yapacağız? Tabii diğer noktada bir Brenish kumlu yoktur. Diye ben yani anlamadım. Soh. Ya buranın direniş... akustiği benim sesim size geliyor da sizinki bana gelmiyor galiba. Herhalde öyle bir kurmuşlar ki buradan konuşanların oraya giden bir ses var burada. Çok iyi duyamıyorum tekrar. Kabaca şunu söylüyorum aslında. Yani bu avukat iade edilmemesi sonuçta bir direniş konusyonu olarak görülemez. Avukatın iade edilememesi kimin direnişi? Bu konu ve bu adam Almanya'ya iade edilmesi. Yani. Evet. Diğer taraftan Almanya'daki nakrıların serbest bir direniş konumu olarak görülmüyor. Dolayısıyla arada böyle bir fark var. yani bir yerde bir direniş konumu diğer yerde bir direniş konumu yoksa ee, direniş kurumu kimi yani e, aynı şey e, bir grup e, insan diyor ki ne avukatı verirsiniz ve de talep edersiniz ki bir demokratik bir Fransa olarak Cumhurbaşkanı olarak Almanya dostunuz Şimit'e söyleyin ki o haksız yere hapiste tuttuğun insanları da çıkartsın ayrıca bunu istemesi ve onları da çıkartsın bu ortak bir tavır yani birbirinden bağımsız bir şey yok burada yani ikisi olayın iki yanı. Çünkü e, onların avukatı o. Yani iltica eden gelir ve çalışan insan o avukatı. Avukatı verip hapishanedeki hapiste bırakırsanız eh, tamamen e, hem avukatı hem hapistekileri haksızlık etmiş olursunuz. Avukat tek başına bırakırsanız avukatın savunuluklarını Aksızlık etmiş olursunuz yani. Sonuçta bir haksızlık durumu var iki taraftan. Yani direnle ayrı ayrı olacak bir şey değil. Bunlar aynı olayın parçaları. Biri kaçmış Almanya'dan biri Almanya'da da hapiste. Birileri daha doğrusu. Yani ayr ayrım niye olsun? Aynı olay için. Ya ben bunu Demokrasi eleştirisi diye bir şey geçti. Ben mi yanlış anladım? Foucault. Foucault. Foucault. Düluz'un e, Düluz'un demokrasi hakkında siyasi metni yok. Düluz'un aşağı yukarı. Yani bunlardan konuşuyoruz. Edebiyat var, sanat var, sinema var. Ama hepsi politik. Ama e, Foucault anlamdaki politik bir politika yapmıyor. Foucault çok daha e, siyasi. Felsefe metinlerinin üzerine düşünen biri yani ne bileyim bütün bu polis üzerine kurulu olan bakışı siyasi analizlerin okunması. Mesela Döloz'da böyle siyasi bir okuma yok. Filozofları okuyor, sinemacıları okuyor, müzisyenleri okuyor, edebiyatçıları okuyor, ressamları okuyor. Siyaseti orada görüyor. Beteriz tabii ki tabi ki. Tamamen Spinoza evet. Evet. Başka soru yoksa bitiriyorum. Ben bir şey söyleyeyim, emin olmamakla değil mi? Söyledik ya, Foucault'un kopuşundan bahsettiğiniz cin sahibinin tarihini yazarken. Evet. Evet. Mesela evet. o sırada Foucault'un hayattayken bir filozoflar sözlüğü falan çıkartılıyor çıkarılacak. Bunun ilgili de onun öğrencilerinden birinin, asistanlarından birine bir Foucault'nun yazması söyleniyor. Fakat evet, o bunu kensan müddet bu Foucault'ya veriyor. Ve Foucault bunu kendi hakkında yazıyor. Bunun kopuşları karşı çıkıyor ve eee Morris başlayan bir soyadık merak imzalıyor. Michel Foucault'ya burada bir yani kendi düşüncesi kopuk olmadan bir cevap veriyor her ne kadar ee, bu, baştan sona da, bu yazmadıysa da iktidara karşı Şimdi da... e, François Evald'dan bahsediyorsun herhalde. E, François Evald Foucault'un e, asistanı ve gelecek tarihlerde Fransız patronlarının danışmanı olan TÜSİ. E, François Evald. Yani e, Fransız e, ne bileyim TÜSİ danışmanlığını yapıyor daha sonra Foucault'un asistanı olarak. Yani e, siz onu e, kendiniz değerlendirin artık. Ama Foucault kendisi yazıyor bunu. Ama yazmıyor. E, yani Foucault kendisi e, yazsa bile baktığınız zaman 1976 ile 84 arasında Foucault'un kaç metnini konuş Konuşmaları haricinde, dersleri haricinde. College de France'da ve Berkeley'deki konuşmaları haricinde ki orada da e, bu cinselliğin tarihinin ikinci kısmına doğru gidecek e, 76'dan 84'de çok metni yok 77 yılında küçük bir makalesi var aşağılık insanların e, üzerine hayatı üzerine La vie des hommes <gülüyor> küçük bir makale. Hala eski Foucault'a ait bir makale. Yani iktidar ve şikayet mektupları tarihe ilgili bir metin yani yine. Ama e, cinselliğin tarihinin e, iki cildi hatta üçüncü cildinin yazılıp da yayınlanmaması Efendim? Üçüncüsü yazıldı diye bir cümayetçi de var. Üçüncüsünü de yazıyor ama yayınlayamıyor çünkü ...o zamanı kalmıyor. Fukupayı suskun. Yani kendini... muhakkak kendine göre bir gerekçeleri vardır ama... ...İran devrimi üzerine yaptığı... ...79'daki işte meşhur yazı var. Bir ara ondan sonra... ...İran ile ilgili bir şeysi var. Devrim ve başkaldırı arasındaki... ...fark üzerine. Yani kendini kurtarması belki... ...o farkın üzerine düşünmesinden... ...geliyor ama... Yani e, 77'deki ildeki olay bence büyük darbe. Ya şimdi döviz bıraktık, milyarlar bıraktık, fukuya geldik ama e, halbuki ben Arzu ve e, zevk farkından bahsediyordum. E, fakat yani benim açımdan e, bakarken. 77 yılında Foucault'un girmiş olduğu o büyük entelektüel kriz, araştırma krizi ile kendi teorisi ve yapmamış olduğu bir imza arasında büyük bir yakınlık olduğunu ben düşünüyorum. Benim bildiğim Foucault mesela imza atmazdı ama öznesiz olmak için.